Buongiorno Ankara, buongiorno Türkiye, Türkiye. Pepper Jam Gourmet pizzanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor Modern Sabahlar başlıyor Buon appetito a tutti Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüdesiniz Modern Sabahlar'dan herkese bir kez daha günaydın 8.27 oldu saatimiz çarşamba sabahında Bayram tatil sonrasında yine o saçma haftalardan birine girdik İki gün bir şeyler yapacağız Sonra bir bakacağız tekrar hafta olmuş Hoş geldiniz hepiniz Hoş, Hoş bulduk. bulduk efendim akın akın adeta göçmen kuşlar gibi Vatanımıza geri döndük Özlemiş misiniz radyonuzu Şöyle söyleyeyim Egeciğim, özlemişiz, özlemişiz Sen biz burada yokken bizi hiç özledin mi Ben de Oktay sen de söyle Ne kadar güzel Ne kadar güzel değil sen özledin mi Özlemez miyim ya koşu kuşa geldim Daha çabuk geleyim diye i̇şte, baya e, önce geldim Biz ben. de dışarıda geçmiş bayramlaşmaları yaptık e, efendime söyleyeyim Genel bayramın değerlendirmesi Ve e, anılarla bitirdik Şimdi tekrar mikrofonlarla karşınızdayız Günaydın efendim bir kez daha Günaydın tüm dinleyicilerimize Ve bayramı da Hakikaten de bambaşka bir bayram olarak yaşadık Dün gece çok kara gecelerden Birini yaşadı ülkemiz Umarız en kısa zamanda olaylar durularak e, Sakin bir döneme Geliriz diye umut ediyoruz 14 kişiyi Kaybetmişiz. Bunların bir kısmı da grupların kendi aralarında çatışmalarında hı hı. olduğu söyleniyor. En korkutucu taraflarından biri de bu. Evet mesela Diyarbakır'da bugün e, okullar tatil. iki gün okullar tatil edildi. Sadece bunu veren gazetelerimiz, televizyonlarımız var. Neden olduğuna dair bir şey söylemeden. E, halbuki beş şehir, galiba altı şehir oldu. Hı hı. Altı yani. şehirde e, ve pek çok ilçede şu anda sokak Kaşma çıkma yasağı var. Yasağı var. 14 kişinin hayatını kaybettiği öldüğü haberi var. En son belki bu sayı artmış da olabilir gece. Bundan bahsetmeyen gazetelerimiz de var. Hakikaten. Eskiden hani bayramlardan sonra şey bilançosu çıkardı ya trafik. Trafik bilançosu. Trafikte şu kadar kişi. Yine var galiba bu bayramda da pek çok kişi trafik kazalarında maalesef ki hayatını kaybetti. 59 gibi bir rakam duydum ben sabah radyo haberlerinde. Ama bu sefer mesela o e, gazetelerin ilk sayfasında yok. Gazetelerin, bazı gazetelerin tabii ilk sayfalarında bu e, çatışmalarla ilgili işte şiddetle ilgili yaşanan o olaylar var. Şimdi çok özür dilerim ben e, yaklaşık e, 4 gün boyunca ne internetin olduğu ne de telefonun çektiği bir yerdeydim. E, 4 gün sonra Şimdi Ankara'ya gelip de hani şöyle bir gazete alıp da e, ne olmuş ne bitmiş diye bugün bak, bakacak olsan eğer yani bu şeyler adam e, ne derler ona senin elinde gazete var hani isim de vermek istemiyorum e, alsan al, belli o, gazeteleri alırsan belli gazeteleri alırsan çok enteresan bir bayram geçirilmiş falan dersin ne güzel gazeteleri haber merkezi sen aynı yerde çalışıyorsun herhalde evde telefon ne internet internetin var olduğu bir yerde galiba. Ee, ama böyle bir gündemin içine gelmek de 4 gün sonra gerçekten insanı e, bambaşka bir kafaya sürüklüyor. Yani gerçekten bütün hani işte insanlar tatile biraz daha rahatlamak, kafalarını boşaltmak için vesaire için gidiyorlar. İşte biraz enerji toplayıp biraz böyle bir şeyle e, yenilenmiş olarak geliyorlar. Ama sonuçta eee İçişleri Bakanı Efkan Ali Hanım, ben bir açıklamasını okuyayım Fahir. O sana şeyleri herhalde, herhalde. Evet ben de okudum. Yani dört günü şöyle demiş. Ee, şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Şiddet misliyle karşılık bulacaktır. Çünkü çözüm değildir mi demiş? Yok. Yani bu iki bu kadar kısa iki cümlede ee, nasıl böyle birbiriyle tezat iki cümle kurup arka arkaya söyleyip yani şiddet bir şey çözüm değildir. Şiddet tabii ki misliyle karşılık <gülüyor> bulacaktır diyerek böyle bir şey demiş Efkanağıla ee, yine Yalçınak Doğan açıklamaları var. Ondan sonra e, esas Kobani'deki işit saldırılarını protesto etmek için e, sokağa çıkanlarla e, sonra yine başka şey olanlar değil mi? Başka <gülüyor> i̇şte Hizbullah'dan bahsediyor Hizbullah Hizbullah. tekrar. Ee, bunların aslında çatışması ve tabii ki devlet de e, bu çatışmaların içinde ve sonuç olarak Mardin, Diyarbakır, Siirt, Van, Batman, Muş ilk ölüm haberi de Muş'tan geldi buralardan böyle haberler geliyor İstanbul, Ankara e, da da var gördük bilmiyorum gördünüz mü Ankara'da oturma elimi yapanları yakapaça götürülme görüntülerini görmüşsünüzdür hı hı. internette Valla bu, yani... bu dönem aslında internetin de hakikaten şey olduğu dönemlerden bir tanesi yine provokasyonun en net yapıldığı bizim e, takip ettiğimiz arkadaşlarımızdan işte aynı zamanda dinleyicilerimizden biri şey diye yazmış aslında biraz özetliyor. Günaydın burada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın diye bir başlangıç var. Hakikaten oraya bakınca da başka bir dünya görüyorsun. Evlerinde dizi izleyen insanları görünce başka bir dünya görüyorsun. İkisinin ortasında bir şey var. Bir şey olması lazım. Oradaki dengeyi gazeteci denen e, insanların gerçeği aktararak e, kurması lazım. Onu da pek göremediğimiz için ortada bu aralar e, kafalar o yüzden da, da karışıyor. Herkesin yine birbirini sağduyuya davet ettiği bir döneme girdik. Bu herkesin birbirini sağduyuya davet etmesi de şey gibi oluyor. Bu Cem Yılmaz'ın şey vardı ya. La bir susun la, la, la bir susun. Herkes birbirine hmm. la bir susun Asker. dediği yani bir yıldırım sesi çıkıyor. Onun gibi bir şey oluyor işte. Allah bir susun. Be, sağduyuya la bir susun. Öyle bir şeye geçtik gene. Herkes ilk önce bir kendini sağduyuya davet edip bir dursun da bir baksın yani ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra birlikte oturup konuşalım. Şimdi e, yani gazetelere bakacağız ama başka bir dünyada da bir yolculuk yapıyor gibi olacağımızı da biliyoruz. Bir taraftan da önemli gelişmeler olursa sizlere aktaracağız Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabahlar. Radyo Tıraşı Modern Savalar devam ediyor. Radyolerin başında bir kez daha günaydın. 8 48 oldu saatimiz ve gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Araştırmalarla geri dönüyoruz hızlı bir şekilde. Buyurun fabi. Ee, bu araştırmalar Michigan Üniversitesi'nde ve pek çok insanın da canını sıkacak nitelikte bir araştırma. Michigan Üniversitesi'nden e, tartışma yaratan iddia diye e, bugün gazetelerde yer, yer alıyor. Dünyada milyonlarca satan ve kadınların da sıklıkla rağbet ettiği bir kitap desem Secrets Gray'nin 50 tonu Oktay Demirci bütün puanları almayı hak ediyor Ben hiç okumadığım Sonra... için e Sen bir kadın olmadığın için öyle evet, bir şeyin o. yok yani Oktay bir kadın olduğu için çok avantajlı <gülüyor> Hayır canım oldu. o içindeki kadını da arada besliyor Yok bir de e, Yani e, ruhen anlamında Bütün hepsini bitirdi Didem oradan biliyorum ben Orada anlatıyor mu sana? Özet geçiyor Bazen anlatıyor. Bazen anlatıyor. Gerekli anl yerlerde anlatıyor. Oktay mesele ne yani orada olay ne? Bir çılgın gencin... Macera <gülüyor> Maceraları. <gülüyor> Maceraları. <gülüyor> Gri beyin değil mi? <gülüyor> Bay Gri'nin mi? Evet. Bay Gri'nin. Green'in ee, green 50 tonu. Fifty Shades of Grey diye sinemalarda. Bunun filmi gelecek. <gülüyor> İnşallah. Geliyor evet. Ee, tamamını okuyan, serinin tamamını okuyan kadınlar evet. evet. ...kadınların ayarları bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Bunlar e, efendim e, birden fazla... Ee, şey sahibi olmaya e, ne diye ne diyebilirler parter pa parter. parter sahibi olmaya ve aşırı alkol tüketimine yatkın oluyorlar araştırmalar romanı okuyan kadınların ee, ben de böyle yaşayacağım. Ya şey. böyle bir şey, bir özenme, bir öykünme, bir e, efendime söyleyeyim yakınsama, doğru bir ya, empati. Doğru ya. Doğru zorla şey, bir şey bire hafta İki haftada <gülüyor> Neden bir şişe bire içiyor. Zorla içiyor. İşte canım istemiyor. Niye içiyorsun? İçmen lazım falan diyor. her sebebi buymuş. Evet. <gülüyor> bu ya yani nasıl bir üniversite mi yapmış bir de bu? De Michigan Üniversitesi ki biliyorsun dünyanın en önemli 500 üniversitesinde e, ilk sıralarda yer alan üniversitelerden bir tanesi. Yeni Michigan Üniversitesi. Mi? Yeni, yeni Michigan'ın Michigan yeni yorumları mı? Hiç ben duymadım böyle bir şeyim daha önce Michigan Üniversitesi'nden. Şimdi ODTÜ ilk 100 üniversite içinde ya. Evet 85 net rakam ver 85. ODTÜ'den bu tip böyle magazin haber. Acaba listede yükselmek için bunlar mı lazım? Yani burası ya? teknik üniversite ya mesela Michigan normal. E var bizde de sosyoloji var psikoloji hayır, hayır. var. Hayır e, İsmen Teknik Üniversite. Hmm. Yani e, Michigan Teknik Üniversitesi diye yani geçmiyor Michigan Magazin Fakültesi diye biliyorsun. Yani onun Hiç vardır yok. falanlı filanlı bölümlerini, Onlar da daha rahat Teknik Üniversite olunca bu tür şeylere meyledemiyorsun Teknik yani... Üniversitede öyle şey yapabilirsin ya Ne? Öyle bir yerden tutarsın yani Sonuçta Teknik Üniversitesi dediğin... şeyden kopuk değil ki Yani hayatının <gülüyor> içinden aşın. kopuk Başka bir Tabii, şey ki çalışmıyorlar Tabii ki de. Bu, bu, olarak. Bu araştırmalar akademik yayınlar için değil Gazeteler için mi? Bir Tabii yani akademik şimdi. bir taraftan gazete. Şimdi gazetelerin de ortalama böyle ıı, kaç sayfa bakayım şöyle Oktay. Şöyle bir de şimdi biz de... Doldurman lazım yani 24-26 sayfa civarı oluyor gazeteler. Biz burada bir açıklama yapsak mesela Michigan'daki bir radyoda ODTÜ'den gelen açıklama. Otü Üniversitesi falan derler büyük ihtimalle. Evet. O oradan gelen açıklama çünkü Michigan Üniversitesi diye verdim fair. Ne bölüm belli, evet, ne hakikaten. Ne hocası Ve belli. De ilk yüzde kaçıncı sırada <gülüyor> olduğu onu da dedi de veremedim. Michigan Üniversitesi'nde yapmış olabilir boş konuşan bir adam gidip bu açıklamayı. Doğru. <gülüyor> üniversiteden geldi. Üniversiteye onu. mal Aa, ediliyor abi. doğru. Bu biraz da boş konuşma. Abi kadınlar var ya okuduktan sonra bir manyak oluyorlar gibi bir araştırma. <gülüyor> abi. İşte araştırmada değil de <gülüyor> konuşmalar araştırma dediğim işte şey bu tekel Bahisinde bira kasası üstünde yapılmış. Tabii orada Yedi bir kasa üstünde oturuldu. Michigan Üniversitesi'nin içinde tekel bayi var bildiğim var. kadarıyla. Orada yasak değil. E, orada zaten kasalar böyle araştırmalar için <gülüyor> hep çevrilmiş durumda. Ters çevriliyor. Durum. Oranın e, şeyi büfeyi işleten adamının da araştırması olabilir. Sonuçta o da tabii ki Michigan Üniversitesi'ne mahallet edilmiş. Dinliyor yani adam ne konuşuyorlar. E, tabii konuşurdu. bir sürü psikoloji bölümü de geliyor. Bak, Basın ben, yayında geliyor. Ben Ve bu araştırma hep pardon var ya diye başlıyormuş var ya diye başla ben bilimsel diyor oradan zaten evet yani var ya diye insanda bir inan şeyi yaratıyor ya yani öyle araştırma da bir dinliyorsun. güvenerek dinliyorsun. Hayır ben sana var ya diye başlamayan bir başka bir araştırma, araştırma vereyim hatta isimlerle başlayayım net olsun. Bu kadar dedikten sonra Isamu Akasaki, Hayır. Hiroshi Amano, Shuji Nakamura. Üç yakuza. <gülüyor> Üç yakuza bunlar. Üç, yakuza Üç yakın yakuza bunlar. Ninja mı? Tokyo Üniversitesi Radyosu'nda program yapıyorlar. Vallahi doğru. Hepsi, Nasıl? Hepsi de uzun boyluymuş. Nasıl oldu bu? İçiniz de uzun boylu falan diye öyle çevrisçi şey yapıyormuş. <gülüyor> Yok Nobel Nobel aldılar. Nobel fizik ödülünü aldılar 2014. 2010 ha, Nobel ödülleri açıklandı mı? Ne kadar almışlar otağı? Parça parça açıklıyorlar işte Fahir. Ne kadar almışlar? Tabii ki yani araştırmaları ayrıca geçeceğiz de. <gülüyor> ne kadar almışlar? E, vallahi onun şeyi sabit galiba ya. Çünkü 2.5 milyon civarında biliyorum ben. 2.4'tür 3'e. He böyle mi? milyon TL civarında o zaman üçe bölünsün diye 2.4. Çünkü bazen öyle şey yaparlarsa sıkıntı Hı, yaratabilir doğru. yani. Tamam. Japonya'da uyanır uyanmaz bu haberi aldığını söyleyen Profesör Shuzi Nakamura iyi oldu demiş. Bu inanılmaz bir his diye konuşmuş. Çok iyi. Tam da paraya ihtiyacım olduğum dönemde <gülüyor> vallahi ilaç gibi geldi. Hakikaten iyi gelmiş. Hemen ya. Hiroshi ile Isamu'yu aramış ve yattı mı paralar diye sormuş. O, <gülüyor> onlar kredi çekti. <gülüyor> çeklenmiş kredi çekmeydin. Kime para acaba o paraya? Kimin hesabına mı? Ha, yani şimdi ortak üç, hesapları vardır üç bunların. Üç bilim insanı? Üç bilim insanı ortak hesap açıyorlar. Nobel ödülü eğer üçünüz başvuruyorsanız zaten orada soruyor. Banka hesap numaranız. Ortak bir banka hesabı numarası Var mı acaba ver. Nobel başvurusu? Gerçi başvuru diye bir şey yok da seçiliyor galiba o. Seçiliyor da bilgileri belgeleri verirken araştırmayı veriyorsun kaç Mesikalı. kişi? 3 kişi. Mesikalık fotoğraf ve şey istiyorlarmış. Şimdi ayrı ayrı hesap, hesap, numarası. hesap numarası. Hesap numarası. Ayrı hesap numarası verelim demişler olmaz demişler. Tek bir hesap hepinize bağlı. Tek bir hesap. Bir de tabii ayrıntı olarak ne için e, Nobel fizik ödülü aldığını da söyleyelim. 3 e, Japon profesör. Ha, onu da anlatsan iyi olur ya. Ne? LED ışıkları. Ha LED ışıkları. Bugün şey evlerimize kadar giren LED ışıklarından bahsediyorsunuz. Mavi ama bu. Mavi bu araç altlarına Mavi LED da. ışıklarını icat etmiş bu 3 Japon profesör. Valla ellerine sağlık. Bir de orada gün ışığı rengini biraz daha... Amber Amber güzel o. Onunla ilgili araştırma yapmışlar mı? <gülüyor> Çünkü güneşli deyince fair doğru söylüyor ya günüş deyince bu da güneşli bu da güneşli evet onun zaten bir herzi mi var nesi var ona göre şeye şey yapıyor 2.300 2.700 falan diye Kelvin demiş. Kelvin Kelvin, Kelvin. Onun senin Kelvin diyen canını severim. Nobel komitesi açıklama yapmış herkesin başarısız olduğu bir şeyi çok iyi başardılar diyerek ne kadar bütün dünya yok bütün dünya mavi led yapmaya çalışıyor bizim mavi led yok muydu ya eski çirkin buzdolabımızda led Lükkanlı. olmayabilir o led değildir belki ya LED. Nedir o? Led dil ve led iştili. Ben demediğim çok iyi oldu. Bunun adı <gülüyor> şey değil mi ya çıkartmalı ampullere led demiyor muyuz? Çıkartmalı ampul mü? Hani böyle bir şerit olarak alıyorsun. O senin dediğin etiketli ampul. Ha o yok doğrusu. Bir doğru biraz etiketli <gülüyor> ampul alın. <alalım. gülüyor> Hayır onlarda da led var da bu mavi. İşte bu bence bizim eski buzdolabından yola çıkarak yaptılar. Ledin şeyi ne? Ledin açılımı? Hı. Light. Liquid. Light. Evet. Elektrik. electric, Liquid olduğunu düşünmüyorum. Light. <gülüyor> o yüzden. Bak light oradan. Evet. Ha, pardon. Liquid LCD'de vardı değil mi? <gülüyor> Doğru. Light. Tamam light. Electric. Electric. Electricity. Dur. Light. Diyot. E, electricity. Diyot olabilir mi de? Diyottur kesin. Ben Hı? ilk defa duydum bu kelimeyi. Çok <gülüyor> mantıklı geldi. What bana. is diot? Şeyler var ya. Doğru söylüyor adam. Fiziksel bir şey kullandı. Diyot. Bu pillerin diyotları vardır değil mi? <gülüyor> Neydi o? O senin dediği <gülüyor> katot. <gülüyor> katot, anot, katot, diyot. Hetot. Diyot olabilir. Light ama <gülüyor> o zaman da bir espirisi yok ya. Light, light Bak, elektrik. Aldı açtı. Oldu. Light emitting diyot. Emitting. Emitting. <gülüyor> yani, mi? Yani, yani hemen. Elektriği fır diye hemen. Hem kuvvetli anlamında. O zaman bunu bir şey yapmak lazım ya. Bayiliğini falan almak şey lazım. lazım. LED, led diyoruz ondan sonra bakayım başkanı çok... ne yapmışlar mavi led yapmışlar nerede kullanacağız biz bu nerede i̇şte araba, altında, araba efendim, altında veya mesela yatak altında mesela yatak odasında veya mavi... buzdolabı içi ki daha önce kullanıldı yani bu hay hay buzdolabı içi zaten kullanım alanlarından biriydi de yatağın böyle çephe çevri altından yaparsın tamam mı yatak Hı -hı. odasında Alttan, hem gözleri dinlendiren bir renk olur. Hem bir de afrodizyek etkisi vardır mavi ışığın. Yani aslında bu yeni bulunan bir şey değilmiş. <gülüyor> Az önce yaptığım araştırmaya göre. Afrodizyek etkisi zaten çok uzun zamandır kullanılıyormuş. Ee, 20 yaşında olduğunu bu icadım. Ama günümüzde tamamen yeni bir madde olan ve herkesin istifade ettiği beyaz ışığın bulunmasına katkıda bulunduğu belirtilmiş. Beyaz Biz de biraz güneş. istifade edebilir miyiz oktay bu <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra başka. Bugün şey açıklanıyor. Kimya. Kimya. Ee, ve merakla beklenen barış ödülü Cuma günü açıklanıyor. Bütün puanlar nereye gidiyor? Haftaya bakarak. pazartesi günü ekonomi ödülü belli olacak. Ondan ya Ege sonra... bir senede bir, o kadar diplomam var be. Bir ekonomik bir şey de yap ya. Pardon da matematikçiler, metalürjiler yan gelip yatarken ben niye... Ben matematik alanı diye bir şey yok. Yok mu? Nobel matematik Nobel matematik ödümüz. Var ama benim şimdi sorular çözülmemiş oluyor anladın mı? Çok zor oluyor ya. Öyle değil mi? Bizim sorular çok kazık. Zaten ben onu şimdi <gülüyor> 2,5 milyon lira alacağım diye de bütün ömrümü vakfedemem Ege'ciğim. Sonra dükkanın işleri yatar. Bu benim arada... biraz işlerim e, rahat olsa... Dükkan olmasa? Vallahi bak ben uğraşayım. Hadi deyin siz bana, Fahir'cim sen işi gücü bırak, soru çöz. Yemin ediyorum alırım bugün gider üniversite hazırlık kitaplarına. Çünkü bilgileri tekrar etmem adam lazım. Adam akla abi dükkan işte bir de spor, spora da gidiyor. Evet spor aslında yani, bir Nobel'lerden biri. Şey yapması bak, lazım ki ikisi hep, de elzem. Yakamura Hakik e, Takamushi'nin... Hiroshima Amano. İşte Takamushi'nin yani bak bunların hepsi birbirine karışmıştır. Benim vaktim olsa senin zarardan kar teorini böyle şey yapacağım. Hakikaten güzel bir şekle sokup Oradan Nobel'i alacağım da vakit bulamıyorum O film vardı ya bir tane Hı -hı. Ee, Beautiful Mind Beautiful İşte yaz orada camlara yaz evde boşken Çocuklar yazıyor orada <gülüyor> Tam cama gideceğim böyle alim orada Öbür tarafta senin Nobel'in e i̇şte. önündeki en, en büyük, en büyük engel en... engelleri Senin o teorinle Nobel alsan Fahir ve filmin yapılsa Ne kadar boş bir film olur Niye ya? Aşk <gülüyor> Bir olsun. radyocunun hikayesi diye. Ama boş film olur mu aşk Hayır, olsun. Hayır çok güzel film olur aşk da. Aşk olsun nokta. O... Benim hayatım boş mu? En çok bilim Hayır, Fahir insanları ilham verdi. Ben alıyorum Nobel. Sen biraz... Nobel alıyor da. Tamam orası bayağı değişik Bence olur. Bayağı da. Haram... Sana da vereceğim para. Hani Fahri'ye ilham verdiği için O zaman bayağı bayağı şimdi bir şey. daha düşün. Film çok güzel olur. Hesap istedikleri zaman üçümüzün ortak hesabını vermen gerekmiyor mu? O zaman birisi Word ve Print işlerini yapar. Oktay'da var. Çünkü... Yazıcısı Aha, var. Bende printer var abi. Bizde printer var. Ekonomi ödülü için ben Oktay'ı kullanacağım. Çünkü Excel'i çok iyi. Oktay'ın Excel'i iyidir. İyi Oktay, değil, şey çok iyidir. Excel'e aktarabilir miyiz diye. abi. Bizim de üçümüz çıkarız böyle. Ne güzel olur vallahi. Valla çok güzel olur ya. Paraya da ihtiyaç var. Güzel de bir film olur. Nobelle ilgili Güzel olmaz. O yüzden olur. boş olur. Yani <gülüyor> hayır onu da söyleyeyim. Mesela yani o, illa Nobel, Nobel'den John para Nash gelmese. John miydi o? John evet. Aynen Hı -hı. öyle. Mesela o, o filmi izleyen pek çok bilim insanı var ya matematikçiler evet. falan filan. Ayrıca evet. o filme gittiler tabii böyle ki. bir çok önemli adam olduğu için falan. Evet. Yani şimdi burada da mesela bilim insanları gelecek senin ekonomi alanında oluyor değil mi? Zarardan kar teorisi, fail teorisi. Tabii. Aynen. Senin pekiştirdiğin. Ve ya. paketli... Sen ne diyeceksin ya? Bir arkadaşının teorisiyle Nobel'i kazanan mı diyeceksin? John Nash barda buluyordu ya şeyi. Abi özgün yeni bir teori bulmam Ulan lazım falan filan özgün teori falan bana diye. ait. Ben niye bir şey almıyorum? Evet, ben de işte böyle bir sohbet sırasında tamam buldum diye eve gideceğim. Neyi buldum? Ben söyledim bunu zarardan kere. İşte belki onu bulmuştur. Sen formülize etmedin ki zarardan kere. Ben, ben nasıl formülize etmedim o... ya? Sen ha, sen formülize Ben formülize edeceğim X Y falan filan. İşte zarardan İki tane eksi koyuyuz. Zarardan kâra geçme noktası diye Zaten şey yapacağım. Zaten Nobel alamasak filmden biraz para kazanırız en kötü. Öyle düşünün. İstersen şey yap sen böyle bir tam formülize ederken Fahire git. Abi ne oldu beraber o... şey yapın. Film de şey diye bitecek işte. Şu kadar para aldılar, paranın yeri vardı diye. Yani para da cebimize kalmadı. Hemen ödülü yaptı. Gidecek yer, yer var. Bu arada tıp <gülüyor> ödülü de e, sahibini bulmuş. Beynin yer belirleme sistemini keşfeden araştırmacılar Profesör... Nedigasyon Joe, mu? ...Okafi ve Maybride Moser. Aa bir tane daha. Bütün yine, para, yine paralar Japonlara gitti vallahi. Ve Edward Moser'a verilmiş. Neymiş? Beynin... Sihirli 3 diye bir şey var galiba İnsanlar buna çok meylediyor bu Bizi aralar Bizi çevreleyen alanın haritasını nasıl çizdiğinin Ve karmaşık bir ortamda nasıl yol alabildiğimizin izah edilmesine yardımcı e, Navigasyon. Bir şey evet Beynin o şeyi nasıl çalışıyor o kısmı Tıp alanında da bu e, Ödüle layık görmüş bu profesörler Daha doğrusu bilim insanları Ellerine kollarına sağlık Valla ne güzel tıkır tıkır millet Nobel'ini alıyor <gülüyor> Şu Nobel alanları da hiç kıskanamıyoruz ya Yani çünkü Bilim. adam bir şeyleri biliyor falan hani. böyle o oh, bedavadan hemen Nobel'ini aldı falan diyebileceğimiz bir durum olmadı. Ane bize böyle işte. Bir kere Nobel ödülü almamız için önce stikerlerimizin sarı olması lazım. Onu biliyorsunuz değil mi? İlk şartmış. Yani ekidemik olmanız lazım. Ot diye girerken şey bizim sarışık olması lazım. Şemelin üstünde bir Nobel ödülü de çok güzel olur. Aa yani. yapalım mı onu ya. Niye ya, Biz de çakma şey yapıyormuşuz Esnaf gibi. Esas Nobellerini mi aldık diye şey yapacağız? Yo yapalım abi Bize bir şey yapar. Bizi Bize bir, bir şey, motivasyon olur evet, doğru. Bize bir şevk eder, bir şey yapar. Kim ne bilecek, kim ne zaman ne Nobel aldı? Yes, Zamanda aldık diye da ya doğru. sonra. Sonra da fiyatlara zam yaparız. <gülüyor> Kusura bakmayın da <gülüyor> Nobel'inde bir farkı olsun diye. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor? Özel bir Japon elektronik şirketi e, geliştirdiği prototip kadın android Ayiko'yu e, piyasaya Sürdü mü? Sürdü. <gülüyor> sundu, sundu Piyasaya tanıttı. E, Piyasaya sündü dediğin anda Android'in dişiliğini kullanmış e, bu, oluyorsun bu, bu Cinsiyetçi dişi. bir dil oldu Ben e, bir rahatsız da, oldum. hemen TB diyorum. TB Ve, de, e, tanıtımı yapıldı. Tanıtım değil. De o da o da, bir, o da bir cinsiyetçi oldu. Ee, Android'in nesi yapabilir? Ee, tan Android tanıştırıldı. Tanıtımı gerçekleştirildi. Birey olarak kabul edildi. Birey olarak. O, o da bir birey fazla. sonuçta. Ee, yani çünkü hakikaten karşılamayı yapmış. Güzel. Güzel ee, Ayko, Fuar'a gelenleri karşılamış Ondan sonra ha bir tane mi bu? Ben seri üretim zannetmişim. Bir tane. Ya seri ya üretim bir... dediğin anda cinsiyetçilik yapmış oluyorsun. Doğru. O yüzden TB etmen gerekir. Eee bir... gelişmişi mi bu? Eski vardı bizim. Asimo. Asimo'nun bayağı gelişmiş. Şipi güzel. Jest ve tipi, mimikleri tipi var. Tipik cinsiyetçi yaklaşım olur, <gülüyor> TB'ye girer. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ziyaretçileri düzgün mimik ve jestlerle karşılamış. Düzgün mimik ve jest çok önemlidir karşılamada. Surat yapan android hiç çekilmez Sen Daha rezervasyonunuz kadar kadar. var mı? Maalesef efendim. Bak mesela... geldi bu fuara mı geldiniz? Ayrıca işaret diliyle de e, iletişim kurabiliyormuş kendisi. <gülüyor> şu, i̇şaret diliyle. Şey... Şöyle buyurun. İsterseniz <gülüyor> <şöyle, şöyle, gülüyor> <buyurun> <gülüyor> <öyle tipi, gülüyor> size şöyle bir masa yapabiliriz efendim. Yok işitme engelleri için, ha, konuşma engelleri için. Bunu da kullanıyormuş. Bu Japon fuarında, daha doğrusu Japon teknoloji fuarında en... Çok ilgiyi gören. ...gelişmiş teknolojiler yer alıyor. Oh çok yorucu yani böyle bir kelimeyle anlatmak çok zor oluyor yani bu tip fuarları. Kaça alabiliyormuşuz? Japon teknoloji fuarı gelişmiş bir çılgın milyoncu gibi mi düşünüyorum? Çok özür o soruyu hemen Aa, şey yapalım faiz TB'ye tb girer. girer. Kaça alabiliyoruz demek. Ee, ee, o yüzden TB ücretler Düşman. ne kadar Oktay Bey? <gülüyor> Cinsiyetçiliğe girer. Yine TB'ye girer falan. Ya Allah Allah bunu çalıştırmıyor muyuz? Bunu dediğim yani Şu, an, şu girer. <gülüyor> <da, şu> <gülüyor> Nereden aksam diyelim cinsiyetçiye ha, şunu gidiyor. Şunu niye kadın yapmışlar ya? <gülüyor> Rahat rahat konuşacaktık. Ne desek cinsiyetçiliğe giriyor ya. <gülüyor> evet. Sizin sorununuzu ben hatırlayamadım Ege Bey. Neydi? Bu çılgın milyoncu gibi bir şey mi? Büyükçe bir çılgın milyoncu mu? Teknolojik formu. Çılgın milyoncu ama milyoncularda biliyorsun bir diye bir referans rakam Hı -hı. vardır. Ee, burada bir değil. Burada çok... bir değil bin. Bin olabilir. 2000 bin olabilir daha hayal yüzünüze Mesela bırakıyor. Patr patron alırsın? çıldırdı diye bir şey. Orada patron bir çıldırdı ne alırsan yüz bin. <gülüyor> yapan patron robotu. Herkes oraya gidiyormuş. Patron hakikaten çıldırmış diye. Teknoloji harikası olarak bu e, Ayiko ve Soyada da var bu arada. Hı -hı. Şihira. Kimlerden mi? Şihira. Şihiralardan. Şihiralardan. Şihiralardan. E, kendisi aramıza e, kendisine hoş geldin diyor. Hoş, hoş geldin geldiniz. diyelim. Kabul, cinsiyetçi olmaz. Evet, Tek size söyleyebileceğim bir şey hoş geldin. Ne özellikleri var başka? Valla işte e, bayağı saç, saçları var. Yani evet. şey, ayakları var mı? Var tabii canım bayağı kıyafet... Çok bakımlı falan. ayakları var. Yürüme var mı yoksa ayakta durup... Yalnız platform topuklu yapıyor. ayakkabı giydirmişler o biraz cansıklı. Ve de parmakları çıkmış. Göz... Çünkü bütün gün ayakta olduğu için bir de varis çorabı giydirmişler. Çünkü robotta da varis oluyor yani. Olur bütün tabii. gün ayakta olunca... Bugün... Ve yanar bütün robot yanar varisten. Tabii... Yalnız fotoğrafına mı şimdi ben bakıyorum da bu... E şey var ya, yaka mikrofonu olmayan kafaya takılan mikrofon neydi? Kafa mikrofonu olabilir mi? Evet, headset, diye Ondan headset diye geçer. Onu takmışlar. Ee, ICO'ya. Yani bir robota, daha doğrusu Android'e bu tip mikrofon takılması biraz havasını bozmuş gibi. Yani yok çok canım o şey, içeride mesela puarda yer var mı? İçeriden mesela diyorlar ki D4 boşaldı. Ev gibi düşünmeyin fuarı. Bu tekerlek gibi. gibi değil zaten ya. Dükkan gibi. E, fuarın kapısına, tamam. e, kapısında çalışmıyor mu hanımefendi? Kapısında mı çalışıyor? <gülüyor> Karşıla değil mi? içinde şey giymiş. Termal. Çok esiyor burası falan demiş. E, bir destekim var demiş. Bekleteceğim sizi. Hadi şurada bekletelim bir. Onu deksi alırlar yani sonuçta en fazla ne olabilir? Yani saçları e, ondan sonra makyajı hafif bir, ifadesi, bir makyaj yapmışlar. çok bakımlı. Ee, gerçekten özenmiş yani fuara geliyorum diye Aiko ee, ee, ve yani çok da beğenilmiş. Çok Vallahi herkes aslında görmeden ben de beğendim çünkü öyle bir anlatıyorsun ki insanın Bir ee... orada işte o mikrofon şey. Can sıkıcı. Can da şeyden yapmışlardı insan gibi görünsün diye. Yoksa aslında bluetooth'la bağlanır. Bluetooth'la bağlanır. Çık, en bakar. kötü bir tane kablo çekersin onunla bağlanır. O da doğru olur. O da doğru. <gülüyor> topuğundan ver. Topuğundan verirsin. O dolgu topuk herhalde. Babasının ayrına dolgu olmadı yani. Biraz kıyafette yine bir baştan sağlamlık var tabii de en son Savaş. Ama yani bu hiç önemsemedikleri bu bir konu olduğu belli. Psikolojisi öyle bu ara. Yani ne? insanların bazen iyi modu olur. İşte ee, işte şey yaparsın kendine biraz özen gösterirsin. Bir i̇şte olur. bazen de böyle bir hırkayı çekip üstüne çıkasın Androidleri? Android'lerin? Android'lerde de aynı işte. Android aynı. dediğin insan. İnsansı robot zaten İnsansı işte. dediğin insan. Doğru böyle. Yani, öyle yani bayağı mantıklı geldi. İnsandan 3. daha insan robot. 3. Senden benden insan Oktay. Senden benden eğitimli hatta öyle söyleyeyim. Evinize robot almak için Android. Hı hı. Çok net soracağım soruyu. Kaça düşmesi lazım fiyatının? <gülüyor> Ve hangi işleri görmesi lazım? Vallahi ben net kendimden örnek vereyim mi? Hı hı. Vallahi böyle ben zaten... <gülüyor> sen benim benim olduğunu cevapla ben, ben senin adına. Mensubu abi. olduğun e, sosyal grup adını soruyordum ama kendinden de öyle görebiliyorsun. <gülüyor> Vallahi ben yani böyle 2500 lira civarında falan <gülüyor> inerse alırım. Lira ciddi ben mi de... diyorsun ya? Evet, evet ama detaylardan tarzı... fazla vermem Çünkü ya. Çünkü ben kurutma makinesini öyle almıştım. <gülüyor> benim için o da bir android yani. Abi çok çok ayırdınız ya. Neyi ayırdık? Fiyat olarak. Mı? Evet. Ben benim aklımdan geçen 750 liraydı. <gülüyor> Düce allah... alırsın ya, Düce Android alırsın. <gülüyor> yani. Yok ya bu yan ürün, yan sanayi alır. Hani büyük firmaların böyle bir de. Şey, yan yan yürüyor. Yan yan yürüyor. <gülüyor> yan oluyor şeyler ya. Bilinmeyen markalardan mı? Hayır, hayır bilinen markalar böyle <gülüyor> alengirli küçük isimlerle başka şeyler çıkartıyorlar ya. Bunlar da yazık durumu olmayanlara gibi böyle tamam. bir anlayış. Evet abi. Yani işte öyle alırsın. Bu, olabilir. <gülüyor> Bakarım eğer ikna olursam alırım. Eğer Ama fabrikası tamam. aynı. Hepsi İzmit'te üretiliyor. <gülüyor> Şasesi bunu diyeceksin ki ayık o şaseli aslında. Ya benim bunu. kendi arabamdan düşün. Hani büyük bir grubun aslında e, ismen baktığın zaman şey bir adı yok ya. Böyle. Tamam. Helali. Öylelik. E tamam. Sen... Ama şey diye bakıyor. A bunun motoru aynı şeyin motoru. Şey, e bunun sen bütün memnun kabloları... değil misin? Ben memnunum. E canım tamam işte. Işte. Çok ikna olursam alırım abi. Ama hmm. 750 TL'nin üzerinde bir şey herhalde. Zaten bunca simli Android'siz yaşadık. Yani sen Basic'ini alıyorsun. Bizim şimdi bu fiyatı arttıracak şey. Mesela göz takibi ister misiniz diye. Konfor modelinde. Sana bakarken gözün içine bakma şeyi hop 100 dolar mesela o. Gerçek saç ister misiniz? Ondan yani sonra... normal saç mı yoksa Laila saç mı istersen. Bak istersiniz? yani bazı olmazsa olmazlarım olur tabi benim. Yani gerçek saç olması lazım abi. Android ise eğer ya, gerçek canım. saç diyorsan ortan sırf 250 lir oynar Oktay. Tamam 750 dedim ben zaten artı 250. İşte, Seninki Laila modunda. Seninki 5 biner gelecek senin şeylerinden. Sen çok temel bir şey alma. Kıy biraz paraya konfortun tadını çıkar. Zaman... Sadece kıyafetin altındaki bölümde böyle ten gibi olsun mu? Yoksa, Yoksa sadece da... kısa oldu, oradan aşağısı böyle bebekler Ondan oluyor. aşağısı Lailon mu olsun? Çünkü sen Lailona para veriyorsun resmen. Laylon olmasın canım yani. Android alıyorsun abi. 5'i daha koysan o zaman. O zaman tamam daha... 750 oldu. Ben Hayır, zaten benim, 750 benim... düşünüyordum. Oktay, Hayır 750. Benim hesaba geldin sen yine. Bak gördün mü? İsteklerin de şeyi Ne yapmasını beklersiniz peki? Nasıl nasıl? Evde, Evde mi? mi? Hı -hı. Kapıyı açsa yeter bana ya. Bir hoş geldiniz. Fitian <Gülüyor> <Gülüyor> senli olsun. <Gülüyor> Valla yani. Bir... Ben ışıkları kapatmasını istiyorum. Ha işte akşamlin, yani uykun geldikten sonra benim en zorlandığım iş o, Işık kapatma. Yani, evet, yani... erkek mi kadın mı? Ee... Valla şimdi erkek evede erkek sokası gelmiyor insanın bir erkek olarak ama galiba de... erkek. Benim tercihim erkek olur çünkü dişiliğini sürmek olur. Çünkü cinsiyetçi bir yaklaşıma, yaklaşıma girer. Yani sen sorunla zaten cinsiyetçi bir yaklaşımda bulundun. Erkek mi kadın mı? Erkek ama peki... Bence insan olsun yeter. Ben Daha doğrusu Android olması <gülüyor> benim için yeterli. Çok güzel cevaptı Fahir bravo. Bir de ben yaşlı isterim herhalde. Ya. Sen erkek mi kadın mı? Dişimi... Ben de erkek yaşlı. Evet ya Yaşlar... evde mi? <gülüyor> Kahya gibi. Kahya değil uşak. O da olur. yani. Evi, evin fatura büyük... ödemesi... Gerçi internetten de ödese. Sen yaşlı başta Android. fatura ödemeye da, mi göndereceksin? Ona da mahcup olursun. Ya. Ben ışıkları kapattıramam mesela yaşlı şey Abi, Her şeyi sen annem yaparsın. Siz lütfen buyurun. Siz geçin ben kapatırım düşün, falan. Ama şey Prince falan düşün. Evet. Onlar sarayda yaşıyor. O adamlar bilmem 50 ya yıldır, 40 yaşında yaşıyor. bahsediyoruz. Fair yani o adam <gülüyor> bebekliğinden beri müstemilaatta olan yerlerde yaşıyor yan tarafında. Evet mi? yani öğrenilebilir şey. Biz de 40 yani. yaşında Android. E tabii 40 yaşından sonra değil. Android sahibi olduk biz <gülüyor> <gülüyor> Böyle atak olacak. Sen işte yazık anlıyor e, şarjı bitmesin diye kapatırken hop diye fırlayıp hemen o kapatacak mı Yani işte bunlar yaşlı olmasın ya. Valla sen yani tabi yaş dediğin orta yaş, ya yani orta yaş dediğin senin benim yaşım mı? Tabi bizden genç olabilir veya bir iki bizle yaş. beraber olabilir. Sana ne desin? Beyefendi mi desin? Abi mi desin? Sen de abi, abi deme lazım ya. olur mu diyeceksin? Ben. Diyeceksin? ben... <gülüyor> Pardon cinsiyetçiye girdi özür diliyorum. Bana bana ismimle hitap etmesini isteyeceğim. Oktay bak. Bey mi? Bey demesine gerek yok. Oktay mı? Octay'dir. Ee, sen de iyice ilk dakikadan la baalilik'e girdin. çünkü vaala o kadar paraleliyorsam... arasındaki ince çizgide gidip. Abi evin içindeki bir iş yaş beraber yaşadan adama da bey beraber yaşam formu. Dedi. Beraber yaşam formu güzel kullan. Tamam. Tamam. Efendimiz demesin isterim ben. mi istedim. Ama dedir, onu da tabibiz. her yerde abart bana. Işıkları kapatayım mı efendimiz de olmaz yani. Ne mesela? Mesela işte şey gibi. Üçüncü kişileri anlatırken mesela efendim beş dakika Yok, sonra misafir gelmek falan Misafir falan geldiğinde tamam, onların, yani yanında onların yanında de... şov olarak yapsa yani daha güzel şov olacak. değil de işte sana gerekli olan itibarı iade etsin. Çünkü e onlar... Ege için iadeyi itibar çok önemlidir. Şey gibi bir hareket gelecek ondan ben rahatsız oluyorum galiba. Mesela oturacaksın bir can şenliyorsun diye beraber televizyon seyredeceksin. O sana şey diye dönecek. Ben aslında izlemiyorum. Ama işte televizyona bakıyor bilmem ne yapıyor falan. Güzel şeyler olacak. Güzel. Ben Kaçı, kaçırdım, izledim, masraa şey anlatacak. Mesela öyle bir şey olabilir. çok güzel olur çok yani. Sen yani niye ya adamla oturuyorsun, onun odası yok mu? Odası mı? E Yanı odaya bir prizi tane olur benim düşündüm sadece. Ayakta mı duracak gece? bizde <gülüyor> <Çömcek gülüyor> şeyler. Hayır canım akşam niye kapatıyorsunuz ya? Kapatmayın onu. Şarjı bir tane. Stand by konumuna alın. İşte öyle olacak. Gözlerim yani. gözlerimi dinlendiriyorum dinlendir oluyor. O zaman android olmaz ki abi. İşte Kendi kendine halletmesi lazım o işleri. Yahu akşamleyin uyandın. Hararet basmış. Bir gece önceden tamam. şeyi, turşuyu bilmem neyi yemişsin. Hararet tamam. basmış. Bir yudum su isteyeceksin. Üşenirsin bazen. Oradan bir düğmeye pıt diye bassan. Adam sana. Adam mı artık kadın mı? Neyse. Ha, sen mi? 24 saat esasına göre hizmet istiyorsun. E 2500 lirayı da babamın hayrına vermiyorum. O <gülüyor> e ben ondan 750 lira <gülüyor> veriyorum. Gece onun bir şey olsun abi. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte sana o robotun, şarjdan şey. Mi? Ne oldu? kattınız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Su içeceksiniz. Ben de şarj oluyorum. Vallahi yani ben anlamıyorum sizi abi. Anlamıyorum Ya baştan diyerek yatırımını yap Ondan sonra zaten geri dönüm Ya yabasını. sen gündüzünü yap Kaç kere bugüne kadar kaç kere gece kalktığında su içti ya Oluyor bazen nokta Bazen oluyordur Ta yani, o... Adamı görmek istersin ya Öyle durumda ben için, onun için öyle durumlar için şey yapıyorum Mesela yukarıda şey oldum Banyoya girdim diyelim Yanıma bornozumu havlumu almayı unuttum Bornoz Bornoz mu bornoz mu onu söyler misiniz bana Ben i̇şte. bornoz diyorum ama bornoz daha mantıklı bence Bornoz ben mesela şey desem canım adı neyse işte canım akıyor akıyor akıyor değil de işte hani ona daha böyle şey adamın adam akın diye de şey oluyor zaten öyle androidleri insan ismi konmaz doğru bence de çok mantıklı yani olmaz ama Hector yani böyle mitolojik falan veya kendi çocuğa benim çocuğa da mitolojik isim koyduk yani çocuğa da mitolojik isim koymak köfre girer mi o Bey <gülüyor> Bakayım <gülüyor> Yok girmez ha, Ya ona da bir mitolojik bir şey çakarız Tamam Hector mektor tamam. Titanlardan mitanlardan bir ha. şey doğuruyor. Hector ya. diye bağırması da güzel <gülüyor> Hector diye bağırırsın Bütün espirim de olur Ondan sonra da baskın var diye gelir Hector ya siz çok, Ben şey desem çok... benim <gülüyor> bornozu getir desem Çok bir şey yapıyorsunuz abi ne? Yani Çok fazla beklentiniz var Beklenti aldı, değil ya banyoya kaç kere ben girerken unutuyorum hayatta, Dört musun? kere yani bugün kere... bugüne kadar 4 kere unuttum. Zaten senede 5-6 kere banyo yapıyoruz iyi kötü. Tamam. E onlardan birinde isteyeceksin. Adam ya da neyse Android getirecek yani bu alt kattan şeyden, 3 e, kattan. Bunu istiyorum ben istiyorum Ben kaç defa şeyi unuttum vallahi işin doğrusu. Yani e, bu kombiyi biraz fiş unuttum duşa girerken. Ondan da çirkin çirkin ayaklarını ıslatıyorsun. Böyle şey oluyor. Ayakların ıslak, böyle donsuz, Üstüne bornoz giyip Tık tık tık mutfağa yürüyorsun. Orada işte yani, güzel olur. Ege sen bu konuda biraz şey yaparsın. Yani ben mesela benim çok yatağı toplasın abi güzel. Jiret Sabah gibi böyle. Evet. Biz evde yokken evdeymiş gibi böyle bir hava yaratsın. Niye? Kız kızlara karşı mı? Tabi çeşitli Gerek, şeylerimiz mesela... Gereksiz yere kombi yaksın diyorsun. Yok canım onun Kombi, kombisine kombisi. yakma Zaten bunların yok. merkezi sistem, merkezi yani. sistem ya. yani? Merkezi Biraz müzik dinlesin. Kendi kendine konuşsun ya falan. Ya evde bir yaşam. En, yaşam çünkü olsun. evde yaşam olmadığı zaman o evin sinerjisi, Tabii. enerjisi gidiyor. Mesela akşam eve, geldi, eve gelmek kapı istiyorum ben çaldığında yani yaşanmışlık. Aralık açıp efendimiz <gülüyor> evde yok deyip kapatacak. Öyle bir şey. <gülüyor> yani mesela benim listemi bu. Şimdi ben hayal ediyorum, düşünüyorum. Yani Ege'yi düşünüyorum. Kesin dışarıya falan da gönderir. Kızılay'a git oradan şey al. Doğalgaz kartını verir. Doğal bir banka var. ismi söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. <gülüyor> Buralarda bilmem ne bank var mı? <gülüyor> bilmem ne bank diyorum. Düşünün oradan siz hayal gücünüzü kullanın. Yani bir banka aratır. Bir şey yapar. Ondan sonra yani. Ve de donmuşla gitmiyor öğreteceğim. Doğalgaz kartını veriyorum diye elektrik kartını verir. Gider ondan sonra uğraştır. Dur. Nasıl yükleyemedim? Vermedik mi kartı diye bağırır İki mesela. hafta sonra Ayşegül Ete'ye bağlar. Egen'in Android'i ben sana söylüyorum. Ay ama efendim onu söylemenizi. de falan. Haydi koş bilmem ne falan değil. Ki bunu da. Hatırlaması mesela Android. Yani bunu Android değil insan olan hatırlamaz Oktay <gülüyor> yani. <doğru>. Değil Android. <gülüyor> da doğru. Ayşegül Ati'ye bağlı Ati. Ha, yok çözülmesi gereken çok şey var ya. <gülüyor> Gönderirsin değil mi sen dışarıya? E, tabii canım Bak niye iş göndermeyim iş ya? Hava güzelse ben kendim giderim. Sen Fahir? Ya ben göndermem de benim bir iki ufak isteğim var. Mesela bizde... <gülüyor> Gönderirsin yani. <gülüyor> yok yok ya yani şeye göndermeyim. Dışarıda ya. iş ister misin mesela? Dışarıda, dışarıda iş, iş yapsın. Dışarıda gönderirim bir tek. Çöp saatin 5 adımlık yersin. Ne 5 adım Oktay? Yeri geliyor 50-60 metre mesafe. İnsanın hiç canı gidesi gelmiyor. Tamam çöpe gönderiyorsun. Çöpe gönderiyoruz. Onu dışarıdan sayma. Banyoya girdiğim zaman ki bunlar nadir vakalar. Girdiğim zaman aşağıda mesela şey açılınca. Bornozluf. Yok yok bornoz değil. Su açıldığı zaman mesela soğuk su açılınca bizim soğuk suyun basıncı düşüyor. O zaman hı, -hı. Hı, hı Veya sıcak su açılırsa aşağıdan kullanılırken. Sifona bastığın zaman da oluyor mu Fairo? Sifona bas. Sifona bas. Aynı anda ben hem sifona oluyor basıp şey yapamam ki. İşte aşağıda sıcak su açan mesela sifona bassa. Aşağıda demek. nereye sifonu açıyor? Niye açıyor aşağıda sifonu? Sen banyoya girdin Aşağıda sifonu diye... bozduk oraya kullanılmıyor. E onu söylesene abi. Ya yani benim bulunduğum banyodaki sifonu kullanması lazım. O hem banyo yapıp aynı anda da e, sifonu kullanacak o, bir durum yok diyorsun. Öyle bir durum olmadığı tamam. için. Tamam. E, e, mesela o ne yapacak orada? Aşağıda şey diyecek. Fahir Bey şu anda duşta lütfen bu suyu kullanmayın diyecek Böylece sen de bağırmamış olacaksın Bağırmamış olacağım çünkü o insanın can haliyle ya donuyorsun ya yanıyorsun Hep uçularda gezmekte istemiyorum en nihayetinde bir banyo yapıyorum Doğru yani. bak bu mantıklı bir istek Bazen şöyle oluyor o olsa güzel önce yakıp sonradan suyla soğutma olsa güzel ama önce suyla soğutup, ondan sonra <gülüyor> yaktınız ama... Onun uygulamasını indirmen lazım sen. <gülüyor> Android aldıktan sonra. Bu çok canımı yakıyor. Çünkü ben de anlamadım. Onu bir hayır. Aşağıda, me çıkıp, aşağıda mesela önce şeyi açtılar, soğu açtılar. Hı -hı. otomatikman ne oldu? Bendeki soğuk sunun basıncı düştü, sıcak bastı. Senin normal miydi su? Kullanma Başlandım. normal. Yani, Başladım. Yani diye bağırınca onu aşağıdan normal. kapattı. Ne oldu? Normal oldu. Sıcağı öyle. açtılar, soğuk gelse güzel o gerayı da alır. Bence ger gerçekten <gülüyor> application. Tam bir <gülüyor> application'lık bir şey. Yani bir iki temel ihtiyaç. bunları halledelim Aba başka benim bir şeyim yok, isteğim yok. Çok pahalı olursa ben şey lafımı şimdi daha hazırladım. Onun yaptığını, on katılımı ben bedavaya yapıyorum. Bak tamam. ben de bu konuşmalarımız çok iyi oldu. Ben de fiyatı yani ayıracağım bütçeye güncelledim. 800 lira. Oktay vallahi iyi. 78 program biliyor musun? 750 liradan 800 liraya ben Korkunç rakamlar bunlar. Daha teorisinde çok bile çıktım. Bir de bunları yenilemek mi? O da olmaz ya. Evden Yok. bir adama uğurlayacaksın. Yok canım o olmaz artık. O ne demek o ya yenilemek dediğin? Yani e, Yeni çıkacak ya. Onun güncellemesi var abi. Ama tipi değişecek, malzeme değişecek bir şey Sen olacak. Sen ilk alıyorsun abi, yuvarlak izlemedin şeyini. mi? Terminatörü de aynı tiple gönderiyorlar. Terminatörü de öyle bunda da öyledir e doğru. Sana şimdi Arnold geldi evde Arnold var diyelim Evet, tamam. Ben aldım şey Terminatör Allah, Yemin ediyorum Arnold falan istemem yani. Allah anahtarım yok falan diyorum Fışt, Eli anahtara dönüyor mesela Bu Üst model abi falan Orada malzeme değişti ya Terminatör 2'de Malzeme iki değişti de. hocam doğru söylüyorsun. Tamam ya. abi 850. 800, 850 850 son fiyat bandında. Sana gerisi zaten 625 şey Bana daha da bir şey söylemeyin ya. Mükemmel bir gün olacak